İnna alhamdulillah, ve n ve n ve n-olzu min şurur anfusina ve min siyat aamalina. Mı yehdihillahu, fala muzillah lah ve mı yudlil fala hadiylah. Veshdu aillah, illa Allahü ahdhehu, la shirik la. Veshdu an Muhammedan ve rasulu. Allahu m ve ve ve ve ve Bugün 12 Mayıs 2010 Çarşamba. Kitab-ı Tevhid şerh derslerimizin dördüncü dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den. Şimdi mukaddime sadedinde devam ediyoruz inşallah. Geçen hafta ne almıştık? Hatırlayan kardeşler. Buyurun. Geçen hafta şey almıştık. Evet. Alimlerin tevhidi, aslında mutakaddim alimler tevhidi aslı olarak iki ayıymıştır, bunu almıştık. Ne olarak? E, Mu'arifet et tevhidu ma'rifetu ve ispat Bu birinci kısmı tevhidin. E, bunun içine rububiyet bu bubiyet ve isim ve sıfat tevhidi giriyor demiştik. İkincisi et tevhidu kasit e, ve talep. Talep ve kasit. Talep ve kasit. Bu da uluhiyet tevhidini içine alan bir tevhidi. Başka ne anlatmıştık? Yani bunun üzerinde Başka. durmuştuk daha çok değil mi? Başka. Mekkeli müşriklerin şirkini. Mekkeli müşrikler rububiyet sorunları var mıydı? Vardı. Var, vardı sorunları vardı. Yani genel olarak azalmakla Yoktu ama azalmakla beraber vardı. Peki e, dedik ki bu iki şart zikrettik. Yani Mekkeli müşriklerin rububiyetteki hatası İki kayıtla beraber yok diyebiliriz dedik. Neydi o iki kayıt? Genel Birisi yok. genel olarak yok deriz. Hı, ikisi de i̇ki. İkincisi derilme hariç. İkincisi hariç. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimiz çok önemli bir ders. Ee, Baya da tahta ile alakalı. Yani tahtada göstereceğiz bayağı Şimdi la ilahe illallah buraya yazdık. Şimdi önce...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 La. Bu nedir? Nefi. Değil mi? Nefi. İla, nedir? İlah. İlla hariç. İstisnadır ya bu. Hariç, hariç diyelim buna. Allah. Allah hariç ilah nefi. Yok. Redd olunmuştur. Allah hariç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 Mümin, e, müşrikler çoluk çocuklarını tehlikeye atmaya göz alırlar mıydı? Bilakis ki zaten onlar için tevhid eğer buysa Mekkeli müşrikler neydi arkadaşlar? Tevhid. tevhid. Bakın şimdi size usulde kısa bir kayda vereyim bunu yakalayın. Şimdi herhangi bir nasda Kur'an'dan sünnette herhangi bir nas gelirse önünüze diyelim ki o nas'ta bir tane kelime geçiyor. Bir tane kelime geçiyor. Mesela öncelikle anlatmadan şöyle bir örnek vereyim. Yüz ne demek? Kim söyleyecek yüz? Yüz ne demek?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 bu kadar kan döküldü mal dök, mal alındı vesaire. İşte bütün bu karinelerden ve harici naslardan anlıyoruz ki bunun manası neymiş arkadaşlar? Allah'tan başka ne hakkıyla ibadet edilen yoktur. Buraya kadar yakaladık işi, tamam. Şimdi diğer naslarla bunu destekleyici olarak şimdi özel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 Şimdi bakın ayetler veriyorum arkadaşlar. Şimdi birinci ayet. Allah Sübhanahu Wa Teala buyuruyor. Diyor ki Kul ya ehlel kitab. De ki ey kitap ehli ta'alav gelin. Nereye? İla kelimetin seva'in baina na ve beynekum. Aramızda eşit olan kelimeye gelin. Ey kitap ehli nedir o? En la nabudu na illa Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim.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 İspat var. İkisi hem ispat var, var. hem de var. nefi var. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Yani Allah'a ibadet edelim. Başkasına ibadet etmeyelim. E peki ayette diyor ki وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ شَيَ Yani ona da şirk koşmayalım. Ne oldu? İşte diyoruz ki bu ne babından? Tehkit babından. Tamam. Kur'an'da bu sık sık ne? Vurgulanır. Tehkit babındandır. Anladık arkadaşlar? Bu nedir? Tehkit babından. Mesela i̇şte diyor Kim Allah'ın meleklerine, Resullere Cebrail e ve Cebrail'e ve Mikaile küfrederse. Doğru mu? Allah da kafir ve e, Allah onlara düşmanlık ederse Allah da kafirlerin düşmanıdır. Ne diyor? Allah'a, meleklere, Resullere sonra Cibri'ye. Cibri zaten melekleri söyledi. Tehkit bağımından bu Kur'an'da onlarca var. Mesela namazlara dikkat edin ve orta namaza da. E zaten namazlar dedim mi orta namaz girmiyor mu? Ve orta namaza da tehkit bağımından. Kur'an'da çok. Diyor ki, وَلَا nushriku bihi şeyen. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Şimdi bakın bu ayetin arkadaşlar neden özellikle söyledim?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 belli zaten ruhbiyete iman ediyor. Şüphesiz. O da bir destektir tabii. tabi. Yani. Orada şöyle bir itiraz gelebilir. Hani onlar İsa vesaire bozdularsa sonra Ala kulli hal orada işaret var. Şimdi başka bir ayet arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ve izkale İbrahimu Bunu hemen yazalım. Zuhruf 26, 27, 28 Ve izkale İbrahimu li ebihi ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki İnnenni bera'un mimma te'budun ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Tabir sayısı ise uzak oğlu uzağım demek. Bu Arap, Arap dili edebiyatına mübalağa ifade eder. Bunu meallerde şöyle ifade edilse daha hoş olur yani. Siz ve kalbimizden çok uzağım, oldukça uzağım vs. İllellezi fatarani. Ancak beni yaratan hariç. Bakın arkadaşlar. İnneni bera'um mimma te'budun. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ney var burada? Ispat mı nefimi?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 Ön arkası bu bağlantılara çok dikkat edeceksiniz. Burası çok önemli arkadaşlar. Tamam mı? Ce'aleha kelimeten bakiyeten fi akabihi. Bunu arkasındakilere bir kelime bıraktı. Ney? Le'allehum yarciun. Umulur ki dönerler. Tamam buraya kadar anladık. Şimdi yine başka bir ayet. U'budullahı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 vurgu yapıyor. Çok önemli arkadaşlar. O Ebu Abdullah hem maleküm min ilahil gayruhu. Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka ilah yoktur. Şimdi bakın arkadaşlar başka bir ayette. E ilahun Allahu alem. E ilahun ma Allah? Allah'la beraber bir ilah var mı? Meydan okuyor Allah bana o teala. Kali lem ma tezekkerun. Allah'tan başka bir ilah var mı ya? Yok diyor Allah Sübhanu Teala. Allah'tan başka bir ilah mı var? Kali lem ma tezekerun. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. E şimdi birisi gelse dese ki ya Allah'tan başka nasıl ilah yok? Allah subhanehu ve teala birçok ayette e, bir sürü ilah olduğunu söylüyor. Değil mi? Mesela ali alihete ilahen vahide Bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldı? Yani bakın o geçen hafta senin söylediğin şey ahi. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o, ey amca la ilaha illallah de dediğinde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 Evet. Ee, şimdi Layla ile Allah hakkında genel olarak söyleyeceğimiz bunlar. bunlar şimdi. Yo, işte, zaten zaten biz her zaman ne diyoruz? Tevhidur Rububiyet neyi gerektirir? Tevhid-ül Ulûhiyye işte biz ona delil getiriyoruz. İbrahim Aleyhisselam diyor ki. Bak şimdi, önce İbrahim Aleyhisselam neye çağırdı? Kendisinden başka, kendisini ancak kendisini yaratana ibadet olmasına çağırdı. Doğru mu? Çünkü ne dedi? Kul tealav. İnnani bera'um, pardon. <gülüyor> <gülüyor> İnnani bera'um mimma te'abudu. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni beni yani onlara neyle itham etti? Yani taptıklarınızdan uzağım. Ancak kim? Beni yaratan hariç. Mesela ne gibi? Ya eyyuhennâsı obudû rabbekumullezi halakakum.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 Hafiftir. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah azim. Subhanallah ve bihamdihi cümle. de o ziyade yok. Ama başka rivayetlerde mevcut zaten. Ama Kırmızıdaki lafız bu şekilde, tamam. Şimdi baktığımız zaman e, bu iki cümle midir arkadaşlar, yoksa iki kelime midir?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 genel olarak Allah'tan başka ilah yoktur ama asıl olarak Allah'tan başka hak mabut yoktur. Aslında şöyle gitsek daha şey olur. Doğru. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi la ilahe illallah tam bir cümle mi eksik bir cümle mi? Yani cümle aslında, yapısı olarak. Cümle yapısı olarak eksik eksiklik. bir cümledir. Peki eksiklik nerede? Eksiklik. Ee, la ilahe illallah'ın hangi kısmında hangi arada olacak o kelime? İlahe'den İlahtan İlah ile neyin arasında? İlla, i̇lla arasında. Peki o il, ilah ile İlla arasındaki o eksik kelime ney? Mahmut. Mahmut. Mu hak mı? Hak. hak. Hak. Peki hak kelime. Kelamcılar ne diyor? Kelamcılar mevcut diyor. Mevcut diyor. Tamam. Sen buraya kadar telledin. Şimdi devamı buradan bir kardeş söyleyeceklerden. Ee, Muhammed abi. La ilahe illallah kelimesini anlayalım. Ehli sünnete göre o aradaki şeyde. Eğer kalp kelimesi... E, şöyle yapalım, olarak, şöyle yapalım. Şimdi bu ilah, ehli sünnet ne olarak kabul ediyor ilahın manasını? İlahın manasını ibadet ibadet edilen. Edilen. Ele. E, Ele. Evet. Biz biz ne diyoruz? Elehe ya elehudan geliyor. Onlar da diyor ki,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 Tafsil. Mütekaddim. Nahicilere göre bu bir nedir? Ya her biri ayrı ayrı kelimelerdir yani. Bir kelime değildir. Değil mi? Ama Mütekaddim selefe göre la ilahe illallah komple bir kelimedir. Ama kelimeden biz ne anlıyoruz tabi? Ne anlayacağız dedik? Cümle. Mesela bir ayetten veya hadisten Resul kelime demiş veya Allah ve teala kelime demiş de cümle kastetmiş. Kaba bir tabirle. Ne, kim örnek veriyor? Neymiş o ortak kelime? En la ne'abude illallah. Allah'tan başına evet. ibadet edelip, ve ona hiçbir şey ortak koşmuyor. E, Resulden e, iki kelime vardır. Ya, Mizana ya, ağırdır. Mizana hafif mizanda ağır, mizanda da. ağırdır. E İyi elhamdülillah. Bu hafta hakkınızı verdin. Ders biraz kısa mı sürdü? İnşallah burada bırakalım. Allahu alemu sallallahu aleyhi ve muhammedin ve ala, ala